Muhterem efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı şükran ve minnet borcumuzu gönlümüzde ve zihnimizde her zaman canlı tutamıyoruz. Bu hususta neler tavsiye edersiniz? Belki öyle bir mükellefiyet de yoktur yani. Belki bazılarımız için dünya meşgalesiyle yaka yakapaç olduğumuzdan, bazen kıtlığımıza kadar o işin içine daldığımızdan dolayı her zaman duyma müyesser olmayabilir. Dolayısıyla Allah öyle bir şeyle de mükellef kılmaz. Tabi bazıları bildiğiniz gibi insan ömründe bir kere selat selam getirmesi vaciptir derler. Hazreti Şafii gibi kimseler namı celili Muhammed'i ne zaman alınırsa o zaman getirmesi lazım. Onun için bazı yerlerde ezan Muhammed'de namı celili Muhammed'i anladığı için işte nam Muhammed Resulullah, ezandan sonra selat selam okurlar. Erzurum'da bunlardan bir listesi selatü sallam alaikü ya Rasulallah. As-salatu ve selamu aleyküm Allah As-salatu ve selamu aleyküm ya Hatem-i Nebi'nin Ezan'dan okurlar mutlaka Bu Ülema'dan birisinin Husi'yle bu Hazreti Şafii'nin O mülazazasını nazar itibarı alarak Söylemesi gibi bir şey oluyor Esas ezan kelimelerinin içinde bu yok devr-i alet fenaydı ama Fakat bir vefa borcu olarak söylüyorlar Bu açıdan da meseleye Bir vefa borcu nazarıyla Bakmak lazım yani Efendimiz'e karşı Borçluyuz Allah bazılarımız için ağır gelebilecek o şişeyle bizi mükellef kılmamış. Bu meselenin bir yanı, biz onun getirdiği şeriatın ahkamına, vazettiği Allah'ın izniyle, dinin ahkamına rahayet ettiğimizde bir yönüyle zaten onun içinde ona karşı medyuniyetimizi de dile getirmiş oluyoruz. Yani düşünün şimdi namazın dışında başlayalım biz, ezanımızda, onu ilan ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Yani Yahya Kemal tabiriyle Sultan Selim evveli ram etmeyim ecel fethetmerid-i âlem şan-i Muhammed'i gök nura gark olur nice yüz minareden eden şehbal açınca ruh-u Muhammed'i Yani biz vefa borcumuzu ilk defa namaza yürüyeceğimiz zaman ezanla ilan ediyoruz. Üluhiyetin, zatü üluhiyetin yanında onun namı ı zikrediyoruz. Bölünmez diyoruz bu. Bir imanın, imanın bir rüklünün adeta bir yanı öbür yanı gibi bölünmez bu diyoruz. Üstad'da, mektubatta La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ayrılmaz birbirinde. İsimler zaten yan yana geliyor orada. Hatta onunla alakalı Kağıdı İyaz'da da menkibeler var yani. Hz. Adem onu görmüş cennetin kapısını La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah lafz Celale ile bitiyor, Muhammed-i Resulullah başlıyor. Anladım ki Allah nezdinde kıymeti çok yüce ediyor bunu. Bunlar hep ona karşı vefa duygularımızı, samimiyetimizi ifade etmeler. Ama bu kelimeler keşke hepsine şuurumuz taluk etse. Keşke hepsini duysak yani. Onu böyle düz bir su içiyor gibi değil de tabii bir şey yudumluyor gibi değil de tabiînin üstünde denen bir şeyi alıyor Dişlerimize kontrol ediyor, dilimizi ağzımıza çeviriyor, damaklarımıza sunuyor. kıtlamızdan aşağıya inip ifadesiyle, yutaktan aşağıya ineceği ana kadar biz onunla hep meşgul oluyor, evliyor, çeviriyoruz. Onları da keşke o kelimeleri de öyle duysak yani. Sonra işte kâhmet getiriliyor. Namaza giriş faslını hatırlayın siz orada da bunlar hep burada bulunuyor. Orada da biz bir kere darnam Çelli Muhammed'i dile getiriyoruz. Şafiler kâhmetin sonunda da yapıyorlar. Biz ezanın sonunda bir vefa borcunu da ezan duasıyla yerine getiriyoruz. Ezan okurken işte bazı kitapları livayet ettikleri gibi ''Karret ayn-ü bike ya Resulallah, diyoruz yani. ''Gözüm seninle aydın oldu bu.'' Türk tabirleri içinde göz aydınlığı falan derler ona. Çocuğu askerden geldiğinde bunun, işte bir garibi iki dönüp geldiğinde ondan sonra bir çocuklarını evlendirdiklerinde bir çocuklar olduğunda bütün bunlar da hep gözünüz aydın olsun demek. Yani işte o karret ayni bike ya Resulallah'ın karşılığıdır o. Yani biz her defasında adeta bir viladete şahit oluyor gibi ya Resulallah, seninle gözümüz aydın oldu yani sen geldin her şey aydın oldu. Diyoruz. Yani, dünya aydınlandı. Gözlerimizin içi aydınlandı. Kalbimiz aydınlandı. Ukvaya giden yol aydınlandı. Nereye gideceğimiz aydınlandı. Artık adımızı, ayağımızı nereye atacak, nereye basacağız? Her şey belli. Dolayısıyla aydınlandık seninle Hakikaten inşiraha kavuştuk. Ve böyle bir müjdeyi verene de bahşiş verilir armağan verilir Çocuğun askerden döndü. Geliniz geldi. Gelinliğine alınır. Bahşiş verirler. Yani şimdi biz gözümüz aydın oldu, böyle diyoruz bunlara. Bahşiş vermek lazım yani öyle bir şey bizim için. Şuurlu, şuursuz yani. Bunlar bir yönüyle eda ediliyor da tekrar edeyim. Keşke imkan olsa, yani bu kelimelerin hepsini böyle şeker, şerbet gibi ağzımızda. Onları kuvvet i duyduğumuz gibi, bunu da aynı zamanda zihni ve ruhi zayika sistemlerimizle duysak yani. İşte o marifetullah, sonra zevk-i ruhani nasıl duyuluyor, nasıl alınıyorsa, hangi sistem harekete geçiriliyor? Bu sistem harekete geçirerek Efendimiz'e karşı o medyuniyetimizi, tabii zat-ül huyete karşı da oluyor. Duyuyoruz onu. Kavmetten sonra da dediğim gibi şafiler okuyorlar onu. Sonra yine bildiğiniz gibi yani her şey Efendimiz'den aynı zamanda hatıra yani o. Sübhaneke okur. Hatırlıyoruz. Hatırlamak lazım. Fatiha okuyoruz. Hatırlamak lazım onu. Ve sonra tahiyyata oturuyoruz. İki rekatta bir tahiyyata oturuyoruz. Allah'a tahiyyatımızı, tayyibatımızı mübarekatımızı takdim ettikten sonra Efendimiz'e de selam veriyoruz. Burada selam oluyor sadece. Salat olmuyor da selam oluyor. Çünkü Allah'a veriyoruz onu. Burada o tefriki yapıyoruz. Yani. O zat-ül huyete mahpus bir şey. Neden? Bizden çünkü. Bizden olunca ne olur? Dua olur. Salatın manası nedir? Allah'tan rahmet. Meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Melekler salat ediyor deyince biz istiğfar anlarız. Allah salat ediyor deyince merhamet anlarız. Biz yapınca ne olur? Dua olur. Dua Efendimiz e olmaz. Allah'a olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam olur. Selam sana ya Resulallah, selam. Biz kendi kendimize da Allah'ın, Allah'a salatın yanında demiyoruz onu. Yani işte orada o teftiki, o yapıyoruz. Ama kendi kendimize selam selam olukken, madem Allah bize diyor, inna allâhu ve melaiketev yusallûne alen nebiy, yusallûne alen nebiy. Sallu aleyhi ve sellem'u teslima. Biz de uyuyoruz bunu. evet ya Rabbi. Nahnu nusalli aleyhi ve nusallim diyoruz yani. Evet, orada da yine bu hissimizi yerine getirmek çalışıyoruz da ama El-Hüccetü Zehra'da yani o iki, iki farklı şekilde sunuluyor bu mesele bildiğiniz gibi. Özel maiyyette neşrettiler El-Hüccetü Zehra daha derince bir şey. bu da derin. Üstadın zevk-i enginliği içinde belki onu duyamayız ama fakat gönül ister herkes yani o El-Tahiyyatü dendiği zaman Hz. Üstad gibi kim bilir kaç defa tekrar ediyordu. Yani bütün böyle zihniyle, hissiyle, şuuruyla, iradesiyle yönelerek tam konsantre oluyordu. Sonra da defaatle belki diyordu. Tayyatu, Sungur abi de görebilirsiniz onu. Tayyatu, Sayit abi de görebilirsiniz. Yani şimdi gördüklerinizde. Tayir abi, Murat Huda ben diğer imamına dediği gibi herhalde ben arkasına kılarken her şeyi çok ciddi söylerdi. Tekrar lüzumu duymazdı. Demek ki o zaten. Ben Vihleyi da konsantre oluyordu. Ve Tehiyyavutu Tehiyyavutu, başı döner, gözleri döner onu söylemek için. Çünkü kendini Allah'ın huzurunda hissedeceksin. Ona ben geldim diyeceksin. Sana şunları sunuyorum diyeceksin. O Hüccet-ü Zehra'da dendiği gibi. Osman Hoca'nın kırık testisi gibi yani. Hükümdara, sultana gidiyorsun. Benden gelen bu, elimden gelen budur ama fakat onun manası yine Üstad'ın enfes yaklaşımıyla Ey Sultanlar Sultanı! Sana kapının önünde develerini ekmiş dünya kadar Kervan sahibi insanlar var bunlar Kumaşlarla gelmişler, iyice şeylerle gelmişler Hepsi sana armağan ediyorlar Ben fakir bir insanın bir geldim Ama ben bütün onları Benimmiş gibi sana takdim ediyorum Onların da arkasındayım demek gibi bir şey yani Efendimiz'in dediği gibi Diyor olma mülazasıyla ile söyleme onlar. Bunların hepsi Efendimiz'e karşı bir manada vefa borcudur yani. Ve hususuyla esselamu aleyke yühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bazen böyle kitleminizde Ravza-i Tahir'in, önünde kendimi hissediyor gibi olurum. Böyle acaba ne dedi buna? Ben böyle dedim ama ne dedi? Baya içimi merak sarar. Bir şey demiştir mutlaka ama... Muhatap alıyor gibi demeye çalışıyorum. Görünüm. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullah ve berekatuhu. Sonra bunu değerlendirmek için de bunlar kabule geçtiyse neydi? Birisi Allah'a karşı tazimatımızı, tekrimatımızı, febcilatımızı sunuyoruz. Hazreti Resul'e bir gaye ölçüsünde vesile olarak tazimatımızı, tekrimatımızı sunuyoruz. Bunların kabul olduğunda şüphe yoktur. Kabul oluyor bunlar. Çünkü bunlarda sizin şeyiniz yok kabul olmuş, bu duaya bir zeyil ekliyorsunuz. Esselamu aleyna ve aleybadillahi salihin. Bir kitbir onu 3-4 defa tekrar ediyorsa, tekrar edilir bence. Esselamu aleyna ve aleybadillahi salihin. Esselamu aleybadillahi aleyba <gülüyor> Vicdanınızda duyuncaya kadar, deyin yani onu. Bir kere de derince duyuyorsanız, tepeden tırnağa, vücudunuz hep bir karıncalanma hasıl ediyorsa şayet yeter o yani, demişsiniz demek. Vücudunuzun bütün serdatına söyleyin. Ya Rabbi elim yetmiyor benim ama kanımın içinde cereyan eden al yuvarlarlar, ak yuvarlar bunlara, beynimin kuddelerine, bütün nöronlara duyurmak istiyorum. Esselamu aleyna aleyhi ve Bütün bunları hep ondan öğrendik. Essebebükelfa'ya sırrınca Allah'a karşı yaptığımız her şey onun defteri hasenatına da kaydolduğu için bunlar vefa borcudur. Fakat bu kelimelere şuur derinliği katmak lazım, his derinliği katmak lazım. Bunlar içinde irademizle bulunmak lazım. Bu da ibadeti ü taatı öyle, iradi olarak ele almaya, aynı zamanda tabiatımıza ait çok önemli bir şey yerine getiriyor, olma mülazasıyla yapmaya, her şeyi mutlaka duymaya, tezekkür etmeye, tahayyül etmeye bazı şeyleri, mana mülazası değildir onlar. Mana mülazası değil. Allah karşısında olma mülahazası, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seslenme mülahazası, ondan size ses geliyor olmayı hissediyor gibi olma bir mülaza, görüyor olma mülazası, görülüyor olma mülazası, her şeyi bunlara bağlama ve gevşekliğini affetmeme, eslemeni affetmeme, gafletini affetmeme, hesap sorma kendi kendine bunlar. Burada onlar olmaz, dostum yani. Burası tam işte teyakkuzda olma yeridir gibi, bütün bunlara hep öğrendiğimizden dolayı bir kere doğrudan doğruya O, bu işte imamımız olması itibariyle Gökten inen fazilet, mezaya, her şey evveli O'na yani. Sizin defterinize kaydolduğu nisbette de O'nun defterine kaydoluyor. Bir de defteri duru olduğundan dolayı kim bilir ona kaç tane yazılır, size bir yazılır sonra kaç yazılır. Ama Rabb-i Rahim ve Kerim bizden ümit edelim, O'na kaç yazıyorsa bize de o kadar yazsın. Diyelim Allah rahmeti, Ve Bir de siz bunları duyuyorsanız, şuurunuzla o armağanı derinleştiriyorsunuz demektir. E şimdi bir derinleştirme varken yani, daha büyük armağan, siz öyle yapmaz mısınız yani? Mesela bir sihirle, bir büyüyle, bir illüzyonla birini armağan edeceğiniz bir sini baklavanın birdenbire on sini olmasını arzu etmez misiniz? Yani ben onu eline koyduğum zaman hemen on sini olsun böyle. Arzu edersiniz. E bu şuura bağlıysa, bu meseleyi duymaya bağlıysa, kendi içine mal etmeye bağlıysa bu mesele, niçin yani böyle kolay bir şey? Neden bir on yapmayacaksınız, yüz yapmayacaksınız, yedi yüz yapmayacaksınız, yedi bin yapmayacaksınız? Bunların hepsine Kur'an'da işaret var, sünnetli işaret var. İşte bunlar, ona karşı vefa borcunu edadır yani, böyle yaparsak. Ama gördüğünüz gibi, bu vefa borcunu eda etmekle eskiden aldığınız şeylerin karşılığını veriyoruz acaba. Ne olur? Bundan sonraki durum ne olur? E ne biliyorsunuz? Sizin ona getirdiğiniz oradaki ezan duası, şafi iseniz getirdiğiniz kavmet duası, namazın içinde yaptığınız şeyler bir yönüyle, onun oradaki makamının daha bir irtikasına, daha bir irtifasına, hatta şefaat dairesinin genişlemesine, engellenmesine vesile oluyorsa, yani siz yine orada kendi kurtuluşunuz adına bir yatırım yapıyorsunuz. yani Yine sizin hesabınız oluyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine şefaat edeceği kimseler burada kendilerini böyle tanıtan kimselerse bu referanslarla, referanslarla ona müracaat eden kimselerse yine kendi hesabınıza yatırım yapıyorsunuz demektir. Mesela buyuruyor ki, ben, benim ümmetim vurum u diyor. Ben onları tanırım mahşerde diyor. Çünkü secde izlerinde anılarından bellidir. Abdest izlerinden, abdest uzuvları nuranidir diyor. Ben tanırım adamlarımı diyor. Demek ki burada onun dini istikametinde, dinin yaşama istikametinde yapacağınız her şey bir yönüyle onun tarafından kabule, bilinmeye, aranmaya hatta Allah korusun cehenneme girseniz buyurlar, orada tanınıp çıkarılmaya vesile ise şayet bunlar öyle burada bir borca, bir diyet ödeme gibi bir şey değil. değil. Yani o başkaları ehli dünya, dünyaya talip olanlar onlar size bir şey verirlerse onlara ömür boyu diyet ödeme mecburiyetinde kalırsınız. Allah'ın size imdadı, inayeti, riayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati aleme diyet ödeme gibi değildir. Bahanedir onlar bilir. Yani sizi belli bahanelerle böyle kendilerine döndürürler, tevcih ederler. Size hatta bulunurlar, sizi kendilerine tevcih ederler. Ama niçin yaparlar bunu? Ahiretinizi kurtarmak için yaparlar. Sizden bir şey bekleme, bir şey alma değildir esasen. Siz vermeniz gerekli olan şeyleri ortaya koyun da onlar daha büyüğünü seversinler diye. Yani şimdiye kadar hep zaten o olmuştur. On paralık bir şey vermişseniz onlara bin para vermişlerdir size. On paralık. Onu da o sizin verdiğiniz on parayı da orada döndürüp size vermişlerdir. Kur'an ifade ediyor. İnna allâhâ işterâ minel mûmne'en füsevvâen vâlem be'ennil e'b'l-çennâh. Şimdi mallınızı sizin nefsinizi de aldı. Orada sizi mansız, nefessiz mi bırakacak? Aldı her şeyi iade buyuruyor size. Fakat bahane, bahane tanesi Erzurum'da çok kullanırlar bunu. Ötede size Cennet'i verecek, Füldevs'i verecek, Arz-sema genişliğinde yerler verecek, Hul'u verecek, Dilman verecek, Ebediyet verecek, Rüyiyet verecek, Rıdvan verecek. Bunlar. Bu açıdan mesele bir vefa borcu eda etme mülazası ile, vefa borcunu eda ederken de derince, şuurca onu eda etme mülazası sunulan her şey, hem borcumuza eda etme olacak hem de kat kat o işi büyüterek eda etme olacak şuurluca olunca. Efendim nasıl diyor, ''Men sâme ramadâne îmâne ve ihtisâbe ufrelâmet kaddeme min zembi'' Hatta bazı rivayetlerden ''Umâ ta'akkarda'' deniyor. Şimdi o zaman diyelim mesela, ''Men zekere Resûlullah'ı sallallâhu aleyhi ve sellem îmâne ve ihtisâbe ufrelâmet min zembi'' ''Umâ ta'akkarda'' diyeceksiniz. Men zekar <gülüyor> Allaha <gülüyor> iman ve ittisa ve mufrak almalı. Qadema bin zambi. mülazaya alma. Misvak kullanırken de, mesela ben kullanırken diyorum başka mülazalar olunca kullanmıyorum. Mesela maksadını diyelim ifade edeyim olabilir ondan o şey. Hayır, benim nefsime raci bir nefe bağladım ben onu. Efendim salam. O türlü meselelerde kullandı ben de kullanırım arkadaş. Aklım öyle inceliklere yermez. Bu bir menkıbe anlatırlar. Ben de azetmişimdir onu. Ben bir kitapta görmedim de bir hocadan dinledim. Bazen öyle bir hocadan dinlediğim de anlatıyorum bir sermaye gibi anlatıyorum. Kaynağını araştırmadım. Bana göre biraz İslami mantık açısından da malul yanları var. Efendimiz de Hazreti Ali Efendi'miz bir sofranın başında oturuyorlar. iftara da üç beş dakika var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aliye buyuruyor ki Ya Ali yesene diyor. Hemen Hazreti Ali elin uzadı yemeye. Diyor ki Ali ne yapıyorsun? Daha güneş batmadı diyor. Ya Resulallah diyor bizi orucu sizden öğrendi diyor. Bana tutmayın dedi, tutmayız. Ye de yeriz. Bu mantık bana çok önemli geliyor yani. Aklım ermez başkasına. Birisi sorgulamıştı bana. Efendimiz bana dese ki taklak atacaksın. Bu meselenin mantığı var mı? Ulan senin mantık dediğin şey nedir? Mevlana diyor ki aklını Hazreti Muhammed'e kurban et. Senin mantık dediğin şey neye? Neye yarar o? Bunun gibi yani o türlü meselelerde de böyle bir şey karıştırırsanız içine olmaz o. selam. bir şey demiyorum yani. İçimdastiyasım, de bir şey demiyorum. Söyleyin onun için güzel. Selam çok önemli bir mesele. Fakat bazı şeyler yaparken kendi hissenizi size raci bir nefi nazar itibarı almayın. O nef olabilir onun içinde, o fayda olabilir mutlaka, gelebilir. Allah'ın vereceği bir şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iltimasta bulunup lütfedilmesini isteyeceği bir şey. Siz niye istiyorsunuz ki yani? Siz şefaat zeminine ulaşmaya bakacaksınız. uzatta tanışmaya, buluşmaya bakacaksınız. Onun daire-i kutsiyesi içine girince bence sizin bir şey talep etmenize lüzum yok. Siz sizin evinize bir misafir geldiği zaman ne yapacağınızı bilirsiniz canım. Şimdi sen onun maide-i semaviyesinin başına gideceksin. O ne yapacağını bilir canım. Allah ne yapacağını bilir yani. O zaman niye sen o türlü şeyleri teşhis etmek suretiyle, tayin etmek suretiyle daraltıyorsun? Neden Allah'ın rahmetinin enginliğine bırakmıyorsun? Neden şefaat ile ehli kebairi ümmeti diyen, yani günahı kebair işlenmiş 40'larına kadar, onlara benim şefaat hakkım var diyor Allah Resulü. Niçin öyle bir sultan-ı zişanın sana teveccühüne meseleyi bırakmıyor da, kendine göre bir kısım küçük böyle sinek kanadı kadar menfaatlere meseleyi bağlıyorsun. Hem ona karşı saygısızlıktır. Hem himmetini dar tutma demektir. Hem verilecek şeylere bir yönüyle sen filtre koyuyorsun demektir. Bu yanlışlık. Bu açıdan efendim Hulusi Hanım evet o yaptığı için misvakını kullanma. Misvakin yoksa o yaptığı için elini dişlerini tırıp onları sıvazlama yani yine Siwak deniyor ona da yani parmağını yapına da siwak deniyor yani. Dilgene suyu çekme yani. sünnet buna farz değil yani. Yarısı olan sen çektiğin için çekiyorum yani. Efendim lahmanmış falanmış o işte hapşırman için önemli bir şeymiş. Bunlar ben hale kadar etmez orada. Ne diyor o ilmihal kitaplarında ağzına burnuna dolu dolu su vermek diyor. dolu dolu su vereceksin ağzına burnuna. Yüzünü ne güzel o tariflerdi. Tüy bitiminden tüy bitimine yüzünü yıkayacaksın. Ellerini dirseklerinle beraber yıkayacaksın. Tuhaf bir Türkçe ama dirseklerinle beraber yıkayacaksın. Başını dört demirine mez vereceksin. Maliki ise kablama mez vereceksin. Yani sistemini bile adamlar geliştirmişler. Bak bu ne peygamber sevgisidir. Böyle yapacaksın. Ta, yani Elinin bütün ıslaklarını kullanacaksın. Buradan gelirken de böyle yapacaksın. Bunları korudun. Bunları da böyle kullanacaksın yani. Bunlar hep yürekten teveccühtür. Bugün bunlar bile tecrübe diyorlar arkadaşlar. Hayattan kalan birer kültür parçası haline gelmiştir bunlar. Fakat bunlara siz bir şuur katma mecburiyetindesiniz. Bak bunu sen yaptın ya olan ben de onun için yapıyorum. Bunu sen yaptın ben de yapıyorum. Bu duaların sana ait olup olmadığını çok bilmiyorum ama i̇bn Hümam merhum makamı cennet olsun duruyor üzerlerinde ve bunlar abdestle okunsun diyor bu dualar. Yani elhamdülillahi Allah merihin ve yemin Yani bunları sen demişsen ya Resulullah diyorum sen dediğin için diyorum ben bunu. Başında biliyordum su almak. Şeyden sonra Allah'ım eskin bütün bunlar hep onu duymaya çalışmadır yani hayatının her safhasını onunla onun hayatıyla onun atmosferiyle bütünleştirme çehdidir gayretidir onun yaptığı şeyleri paylaşma çet ve gayretidir siz bu kadar peşinde olursanız yine Alvarlı'nın şeyini hatırlayın yani sen Mevla'yı sevendin, Mevla seni sevmez mi rızasında evlen rızasını, eyvendir, rızasını sen Resulullah deyince ümmeti demez mi? Kaldı ki Üstadımızın da dediği gibi, bir kısım kitaplarda da dendiği gibi mahşerde ümmet ümmeti diyeceği gibi o doğduğu zamanda bir kısım işte sadık kâşiflerin ifadesiyle o bezleri içinde ümmet ümmeti diyormuş, öyle diyorlar yani. Tabiatı ona muntabi. Allah çok özel manyeti yaratmış onu. Yani bağlamış insandı ona. Hz. Mesih'in şefkati, onun şefkatinin yanında deryada katre kalır. Evet, bunun gibi sünnet adına onun yaptığı her şeyi yapmak ama salat selamın ayrı bir yeri var. Başka şeyle kıyas edilmeyecek kadar. Ondan rivayet edene 3-4 tane salat selam vardı, hepsi değil. Ama sizin bildiğiniz gibi Muhyiddin ibn Arabi'nin salat selam olsa büyük cevşen kadar yapar. Sadece salat selamlar yapar. Orada çok baş döndürücü laflar söylemiştir o adam. Esrali uluhiyete vakıf, Esrali nübüvete de vakıf yani. Hem kendilerinin ifadesiyle, hem sahabe-i kiramın hassasiyetiyle, hem de büyük zatların keşfiyle, salatü selam ayrı bir şey. Geriye çevrilmeyen bir dua. Onunla anın onu. Evet, Efendimiz hakkında herkesin güzel bir yazısı olsun. Efendimiz hakkında çok şey yazılmıştır. Hem siyer-i nebevi olarak, magazin olarak hem de edebi olarak çok şey yazılmış. Naatlar yazılmıştır. Bu tabiri edebiyatta kullanmazlar ama sarih naatlar yazılmıştır. Açık naattır yani bildiğiniz efendim gibi sultanım gibi redifleriyle Ya Resulallah redifiyle çok yazılmıştır. Çok yakışıyor yani. şekilde şekildedir onlar. Çok naat yazılmış. Cenab-ı Hakk'a münacat kadar naat yazılmıştır bu mevza zımni naatlar vardır. Onlarda da doğrudan doğruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine övgüsü vardır yani. İşte o peygamberin ümmetiyiz falan şudur budur yani. Bu bir kısım eskiden yazılmış Arapça bana Suat gibi şeyler, bu Buseyri'nin kastesi gibi şeyler bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım mucizelerini, hayatı seniyelerini, viladetini ifade ediyorlar. Süleyman Çelebi'nin mevlidi öyle bir naat sayılır yani münacat bahsidir. Allah adını zikredenim evvela münacat bahsi işte. Ondan sonra söze geçme bahsi ey azizler. Sonra er, Efendimiz'e bir merhaba çekme bahsi vardı. Merhaba bahsi. Onu Uşak makamında okurlar genelde. Sonra Amine Hatunun Ali okuyorlar yani. Ras makamında. Efendimiz'in viladeti, miracı işte bunlar. Bunlar bu ümmetin vefasıdır yani. Başkalarında da yok bu. Bu ümmet öyle saf, saf durmuş. Saf saf okuyorlar onu. Çok güzel. Allah o saffeti hepimizin gönlüne ulaştırsın inşallah.